Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Evet. Ahmet Mercan isimli arkadaşımız. Ben duyuyor acaba? kavluhu galebeh elbeceu cümlesinden e, ifade e, başlayarak okutuklarına bir zahmet yazsın Ahmet Mercan Evet, buradan itibaren. قَوْلُهُ el الْوَجَعُ Evet, Ahmet Ercan. Evet, şu anda seni dinliyoruz. Bir başka ifadeyle. Burada ne var? Seni dinliyoruz derken senin okunuşunu yazmanı bekliyoruz. Ey feşıkkı aleyhi. sab. Evet ne demek istiyor burada? Onu da yazar mısın? Peki o zaman birlikte bir başka arkadaşların da yardım alalım. Peki Hülya Türk sen devam et. Kitap yazmak veya yazdırmak ona zor gelir. Evet okunuşunu alalım sende. Hilya Türk. Evet f şukku adayı ne Evet ev O ve kâne değil ve ke'enne olacaktı. Kane değil o ve ke'enne. Herhalde belki görmekte sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Ve ke'enne Ömer. Ömer'in harekesini yazar mısın? Ömer kelimesinin harekesini. Peki, bir dakika. Şimdi yazmayın. Şimdi ke enne şimdi, enne, inne, ke enne gibi edatlar geldiği zaman ne olur? Ehevatuha yani kardeşleri inne ve ennenin kardeşleri nasbeler değil mi? Evet. Ee, Ömer burada ne oluyor? Zaten gayrimusarif temin almaz dolayısıyla da ismini nasbetmiş olur. Kenne Ke Ömer'a diye okumamız gerekiyor. Kenne Ke Ömer radıyallahu anh ne olmuş? Evet. Mithatlı devam ediyor. Evet, yaqtazi tatvi, tadrib Peki anladığınızda yazar mısınız? anladığınızı, motomot, tercüme yerine anladığınızı yazın. Feşuk'u aleyhi imnaül kitabi diye başlayan bir şeyden Feşuk'u ne alamadın? Ha sesim alamadın. Alamadım mı? Anlamadım mı? Feşuk'u aleyhi e, den itibaren ennehu yaktazi et tatvil ne kadar anladığınızı şöyle bir kendi ifadelerinizi anlatın. Evet. kadar mı? Perişikku aleyhi imlaül kitabı ev-i kitabeti. Şimdi tamam. Şimdi e, metinde geçen gallebehu el ifadesini İbni Hacer Elaskalani şu şekilde şerh ediyor. Şu şekilde açıkça izah ediyor. Yani bunu söylerken Hazreti Ömer ne demiş? Bakın önce metne dönelim. Metinden hareket ederek Siyasi baktan hareket ettiğimiz zaman Belki biraz daha kolay anlarsınız Galebehu el vece'u İnen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Galebehu el <-vece 'u> Hastalık ona e, galip geldi Yani motomot ile baktığımız zaman Baktığımız zaman e, bu anlama geliyor Fakat e, i̇bn Hacer diyor ki Feşukku aleyhi imla'ül kitabe Ebn-i Başiretül kitabeti yani yazmak, yani yazı yazdırmak imla yazdırmak yazdırmak ya da yazıyla meşgul olmak ona zor gelir. Bununla ne demek istiyor? Fakir sanki Ömer, sanki Ömer radıyallahu an fehime minzal ki bundan şunu anlamıştır diyor. Annehu yaktazi etatwil yani uzun süreceğinden bu uzun yazı yazmanın daha doğrusu yazı yazdırmanın e, uzun süreceğinden dolayı e, yorgunluk e, hasıl olur. Buna, gücü yetir, buna güç getirmez diyerek böyle bir e, yorumda bulunuyor. Şimdi bakınız bu bir yorumdur. Bu bir değerlendirme dediğimiz kısımdır. Yani anlam değil. Anlamın ötesinde e, çünkü, çünkü anlam kavramı bir başka, e, bir başka delille beraber bir araya getirildiği zaman buna biz anlam deriz. Mesela yukarıda geçen şimdi bazı şeyleri okurken bazı şeyleri okurken neyin anlam neyin olup olmadığını anlamanız için bunu söylüyorum. Mesela burada diyordu ki mesela ituni bil ketifi ve devati şeklindeki Müslim'de geçen rivayeti alarak ne yapmıştır? Açıklama yapmıştır. İşte bu anlamına yönelik bir değerlendirmedir. Ne oldu yine? Ses mi kesildi? Sesle mi? Sıkıntı sesle mi? Sıkıntı ama şu anda benden ses gidiyor gözüküyor. Şu anda durum nasıl? Yani benim ekranımdan ses gayet net bir şekilde... E sizin, ya daha doğrusu karşı tarafa gittiği gözüküyor. Evet. Yani şimdi mesela burada İbni Hacer'in Müslüm'de geçen bir rivayete dayanarak yukarıdaki hadisin anlamını çözmeye yönelik olarak vermiş olduğu örnekler anlam çerçevesindedir. Ancak burada e, Hazreti Ömer'in muhtemelen bunu demiş olabileceği, da şunu ifade etmiş olabileceği diyerek herhangi bir delil getirmeden Herhangi bir deli getirmeden bunu ifade etmiş olmasına biz yorum diyoruz. Gal el Kurtubi ve gayruhu Şimdi Kurtubi ve başkalar demişler ki tuni burada geçen tuni Allah Allah İtuni bir emirdir. Kesildi mi sesini? Şu anda ses sesin durumu nedir? Yine mi ses kesik geliyor? Ses Durun bakalım bir kapatıp açayım Ama görüntünün donuk olması Yani burada görüntü donmuyor Bir kapatıp açacağım